Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Nedret Öztokat Kılıçeri. Merhaba. Merhaba. Özellikle. Nedret Nedret hocayla daha önce Flaubert ve Madame Bovary'i konuşmuştuk. Bu kez çağdaş, sanırım çağdaş diyebiliriz. <gülüyor> evet, evet. evet. Hala o her, her hayat. <gülüyor> Anne Erno'yu ve Seneler romanını konuşacağız.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 ee, çok büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum bu çevirimi. Sanıyorum dolaplar çevirmiş olabilir. Yine de yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, hani her onun e, kısaca, çok kısaca e, hayat hikayesine bakarsak e, 1940'da doğuyor Normandiya'da. Birazcık da e, savaş savaşın başladığı zaman, 39'da Savaşı'nı düşünürsek İkinci Dünya Savaşı'nı böyle anılarında bombardımanların olduğunu buluyoruz, okuyoruz kaynaklarda. Bir Sonra 1945'te ailesi bir İrto'ya yerleşiyorlar. Burası işçilerin yaşadığı bir mahalle, bir kent. Orta halli insanların yaşadığı bir yer ve bu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 dünyayı keşfetmesi karsiyer diyalitti düşünürsek ve e, çoğu araştırmada da yazarın bu e, ilk okul yalnız e, bir çocuk çünkü ablayı da kaybetmişler e, o da çok erken yaşta ölüyor e, o böyle yalnız bir çocuğun e, kitaplarla abulması çok belirleyici olmuştur edebiyat e, edebiyatçı kimliğinde e, ve işte okulda da işte farklı dil konuşanların farklı e, ee, ne bileyim, söylemlerin e, farkına varıyor. Ee, dolayısıyla yine sınıfsal farklılık bak, bakın yine kaçınılmaz bir biçimde geliyor. Hiyerarşiyi anlıyor. Egemen dünyayı, muktedirin e, ve e, yönetmenin dünyasını sınıflar arasındaki farkı anlıyor. Çok erken yaşta aslında e, bu farklı e, kodlara e, uyanıyor. Onların farkına varıyor.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 burada çok büyük bir, in, in, bir bir işçilik var nasıl diyeyim? büyük bir değer değer o anlamda çok değerli bu kurduğu bu bağlantılar ve bağlar e, fakat hani anımsamak anımsadığını yazmak hani e, Erno'nun ilk defa denediği bir şey değil yani hani e, Erno'nun e, anlatı e, dünyasında roman'a girmesinde yazmasında en önemli Çıkış noktası bu bireysel olarak en kendi yaşadığı kendi özner gerçekliğinde yaşadıklarını e, kayda almak. Hep hep var bu işte babasının ölümünde yazıyor, annesinin Alzheimer hastalığında yazıyor. Ee, sonra bu kür, Kürşat kürtajını, anlattığı bayağı travma bırakmıştır anlattığı roman anlatısında öyle bir sevgilisi genç bir sevgilisi var onunla ilişkisi anlattığı romanlarda hepsinde bu kendi gerçekliğinden yola çıkma var ama seneleri seneler yapan bu bireysel küçücük noktalardan büyük bir bütüne ulaşması zaten burada da ilginç bir biçimde hani Ernaud Fransız edebiyatının e, ustalarıyla buluşup çok çok e, bilinen çok örnek vardır işte. Ionesco'nun notları, karşı notları, Camus'un karneleri, e, Sartre'nin situasyonları, Malron'un anti-memuarları, Paul Valery'nin defterleri. Yani Fransız yazarı Fransız e, e, edebiyat kültüründe yazmak, e, e, zamana tanıklık etmek, 19'da da Chateaubriand'a götürebiliriz.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 çok önemli. Şimdi anımsamakla yaşanmışı kayda almayı burada ikisini birden söyledim Çünkü anımsamak dediğimiz zaman yazmada anımsamak dediğimiz zaman Proust'a Proust da gidebiliriz ama burada yaşanmışı kayda almak. O yaşanmışlık da tabii sosyolojik, e, felsefi, e, ekonomik halleriyle bir yaşanmışlık. Mahrem olanı tabii e, şimdilik parantezin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 ee, yaşanmışlığı ki o travma hiçbir zaman geçmeyecektir. Yani o da. Oradan e, işte, kürtajın kabul edilmesi e, kadınların bunu nasıl yaşadıkları e, mesela oraya baktığımız zaman kadınlık tarihinin de önemli bir Fransa'da e, ve belki Batı toplumlarında demek daha doğru e, tarihin, kadınlık tarihinin bir noktasını e, çok net bir biçimde bize anlatmış oluyordu ki kendi evrimini e, anlatmış oluyor. Dolayısıyla e, bunlar itiraf mı? Mahrem olanın e, itirafı mı? E, bak, böyle bakılabilir ama e, aslında kolektif tarihiyle, mesela kadınlık tarihi ya da tüketim toplumunun tarihine, yakın tarihine e, le, le baktığımız zaman bunlarla buluştuğu yerde ise e, bu bir itiraf değil. Aslında e, ben diyen sesin biz, bize dönüşmesi, bizim, bizim, biz'in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 Lameriki vardır bir hem böyle biraz neşelidir şimdi biraz travmalardan falan bahsederken şöyle birazcık hava değişir diye e, Annie Erno'nun da bahsettiği e, Joe Dase'nin Lameriki'ni, Amerikasını dinlersek sevindim. Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte Annie Erno'nun Seneler adlı kitabını konuşuyoruz.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 e, böyle okunsun e, istemiş olabilir e, gerçekten bu saydamlık şeffaflık konusunda ikisi arasında büyük bir fark var e, bir de e, Beauvoir tabi e, ilişkisinde e, Beauvoir'un tabrında kabul edici bir tabrın da rahatsız ettiğini biliyoruz yani böyle ona üzerine de bayağı bir literatür vardır e, Simon de Beauvoir kabul edici gibi e, o davrandığından bazı yazarlar e, memnun değillerdir. Yani tam bir kadın cinselliğin, kadınlığın farkına varılması da ne kadar önemliyse o farkına e, varan öznenin daha e, ne bileyim yumruğunu masaya mı indirmesini istiyorlardı. Öyle bir ee, bir çekinceleri, bir e, nasıl diyeyim, arada kalmışlıkları vardır. Bir şüphelidirler, daha böyle bir kireciklidirler. Ee, bunu da ben e, seneleri okurken bir, de, bir kez daha hissettim, çok net hissettim. Bu varla böyle bir hesaplaşması. Hem o yolda e, anılarını yazıyor, kendine ait olanı yazıyor. Ama mahremin içine girmekte Simon de Beauvoir'dan çok daha cesur davrandığını söyleyebiliriz. Bir de bu yazım tekniği ben kitabı okurken Svetlana Alekseyeviç'i düşündüm ikinci el zaman. O da işte çöken Sovyetlerin ne diyeyim sözlü tanıklık sözlü tanıklık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 bir işte bir siyasetçinin yanındaki iki siyasetçinin görüntüsü mesela yani hem görüntüye ait olan göstergeleri kullanıyor görüntüler hem de nesneyi nesneyi kullanıyor dolayısıyla bir anda suratlar yüzler, resimler kendisi zaten fotoğraflar üzerinden ilerliyor için kurgusunu öyle yapmış bir de cümleler kalıp sözler mesela kadına atfedilen bakış işte evliliğe atfedilen bakış sözler, jestler deyimler mesela erilgili örnekleyen deyimler onları da alt alta koyuyor. Böyle bir George Perek'in çok üzerinde örnekler verdiği bir tarz var. Enümerasyon sıralama, böyle arka arkaya sıralama nesneleri işte adresleri, sözleri yerleri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 ee, olgular, olaylar e, nesneler bu sıralamalar, sürekli sıralamalar aslında biraz Roland Barthes'ın mitolojik bakışında yani mit, mit dediğimiz şeyler aslında gündeliğin içinde de var. Mito, mitleşiyor bunlar bir anlatı oluşturuyor ama tamamıyla bugüne ait şeyler Türkçe'ye de çevrilmiştir öneririm. Orada e, gündelik nesnelerin e, hayatımızda yüklendiği anlamların e, üzerinde durur. Mesela hani e, Erno'da da çok düşündüm e, Roland Barthes mitolojiklerini, e, çağdaş söylenlerini. E, şey e, iPodlar, e, internet, e, işte, videolar bir dönemde videolar, görüntü e, kayıt cihazları sonra e, high kaliteli e, müzik aletleri, evde dinlenen müzik aletleri, e, e, operörler, e, CD'ler, daha sonra bilgisayarlar, onlar da çok net bir biçimde e, kısa zamanda yaşadığımız teknolojik e, devrimin tırnak içinde e, e, nasıl yaşandığını, hangi hızda yaşandığını ve hayatımıza hangi nesneleri sokarak bizim bunları anlamlandırdığımız ya da anlamlandıramadığımızı çok güzel gösteriyor.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 Bir, e, sınıftan gelmekle birlikte sonra sınıf değiştiriyor. Çok önemlidir e, bu romanın e, pardon bu anlatının içinde çok net görüyoruz onun sınıf değiştirmesini. Yani e, muktedir sınıfa yaklaşmasını e, onu hatırlarsak Bah dinler kocası ondan takım zevkleri alır. O, o evlilik hayatında edindiği birçok e, şeyler vardır, artılar vardır e, hayatında. E, başındaki bu e, öznellik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 geçmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.